Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala eşrafil murselin Muhammedin ibni Abdillah aleyhi eftelussalati ve teslim Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne ve kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi kendisine layık olduğu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mahşer günü liva sancağının altında hamd sancağının altında öğretileceği şekliyle hamdü senalar olsun. Onun insanlık için seçmiş olduğu peygamberlerin sonuncusu ve bizi de kendisine ümmet olmak şerefiyle şereflendirmiş olduğu gözümüzün nuru Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ehli beytine, ashabına ve kıyamete kadar Rab'lerini birleyecek peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün müminlere allah Teala salat ve selam eylesin. Evet kardeşler, daha önceden Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları hususunda işlemiş olduğumuz dersin ilk bölümlerini yapmıştık. İşlemiştik. Bugün Allah nasip ederse ki bağlantı sorundan dolayı dediğimiz gibi inşallah fazla uzatmayacağız. Geçen hafta da bir takım dolayı yapamamıştık. Hakkınızı helal edin inşallah. Ama nereye gelmiştik kardeşler? Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları hususundaki takip edilen metot ve yöntemler ve bu yöntemlere göre de ekollerini yapmıştık, ifade etmiştik. Hatta internet sayfamızda bunların birer krokusini çizmiş ve bu krokuyla ne yapmıştık? Sizin de paylaşmıştık. Zaten oradan indirip bakan kardeşler ne yaptılar? Orada çok daha güzel bir şekilde gördüler. Demiştik ki kardeşler Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatlarını nasıl algılamamız gerektiği hususunda eğer ki takip edilen yolları şöyle bir inceleyecek olursak felsefe ekolü ve kelamcılar ekolü diye iki kategori ifade etmiş ve ehl sünnet ve cemaatin bu kategorilerden farkını Allah'ın izniyle bir parça dile getirmiştik. Ve Allah nasip ederse bugün Cehmiye ve Mu'tezile hususunda inşallah bir takım e, kelam edeceğiz. Cehmiye şöyle bir bakacağız. Cehmiye nasıl bir fırka? Hakeza Mu'tezile nasıl bir fırka? Bugün inşallah Cehmiye ve Mu'tezile mezhepleri Cehmiye ve Mu'tezile düşünce ve ekolleri hususunda inşallah kelam etmeye çalışacağız. Onlara bir bakacağız ve daha sonra da bir sonraki hafta Allah nasip ederse inşallah Küllabiye, Eşariye ve Maturidiye bu üçünü de çünkü bu üçünü bir grupta ele almış olmak çok daha mantıklı zira Küllabiye, Eşariye ve Maturidiye Cehmiye ve Mu'tezile gibi sapıklıkları söz konusu değil. Hatta ve hatta kardeşler, e, mutezili, mutezile cehmiyeye karşı çıkmış ama buna rağmen vahyi algılamada temelde aklı bir unsur olarak değerlendirdiği için birçok hususta sapmaktan kendisini alıkoymamıştı. Ve bunun üzerine küllabiye onlara nispeten çok daha ehl-i sünnete yakın ve onlara mutezileye ve de diye veren bir görüş olarak ortaya çıktı Eş'ariler ve maturidiler de onun hemen akabinde yine diğerlerini reddiye öne çıktı. Fakat bu anlamda onların da bu Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları hususundaki bir takım yanlışlarını yapmıştık ifade etmiştik. Ama bunlar mutezile ve cehmiye gibi değil. Dolayısıyla demiştik ki felsefe ekolünde açık felsefeciler var, batını felsefeciler var ki onların zikrini ifade etmiyoruz. Onları çok fazla detaylı işlemeye dahi gerek duymuyoruz. Fakat geçenki dersimizde ne yapmıştık kardeşler? Felsefe ekolu hususunu ifade etmiştik. Felsefecilerin ya da felsefenin ve felsefecilerin ekolünün içeliği ve niteliği hakkında bir takım kelam etmiştik. Ve demiştik ki onlar, sonuç itibariyle imandan en uzak olanlar, melek ve şeytana inanmadıklarını, ondan sonra insan hayal gücüyle bir takım, etkiler içerisinde olduğunu, peygamberlerin hayal güçlerini mükemmel bir şekilde kullanan insanlar olarak tanımlandığını, yine Allah Azze ve Ceren konuşmak gibi sıfattan söz konusu kesinlikle edilemeyeceğini ifade etmiş ve Allah'a vacibül vücub dediklerini ne yapmış? İfade etmiştik. Felsefecilerin yanlışlığını ve onların sapıklığını geçenki dersimizde zaten dile getirmiştik. Sonuçta kelamcılara geldiğimiz zaman kardeşler, kelamcıları, Beş kategoriden yapmıştık? Değerlendirmiştik. Bunlar demiştik birincisi cehmiye, ikincisi mutezile, üçüncüsü küllabiye, dördüncüsü eşariye ve beşincisi maturidiye. Bunlar temel kategoriler. Yani bunların içerisine başka düşünceler ya da başka görüşler de yerleştirilebilir. Fakat kategorik bir şekilde eğer değerlendireceksek bu şekilde değerlendirmek Allah'ın izniyle en doğrusu. Kelamcılar dediğimizde neyi kastediyoruz dedik kardeşler. Yani felsefe dediğimizde felsefecilerin temel yaklaşım metotlarını zaten ifade etmişek. Peki kelamcılar ne yaptılar? Kelamcılar da kardeşler felsefecilerin yoluna uydular. Mantık ve kelam kaide ve yöntemlerini maalesef bunlar da felsefecilerden aldılar. Yani o yüzden kelamcılara baktığımız zaman işte bizim Allah ve Rasulü dedi ki, sahabe dedi ki ifadelerimizin yerine onların, işte fudala dedi ki, ukala dedi ki, hukema dedi ki, yani faziletler, akıl edenler, hekimler, hakimler dedi ki şeklinde kullandıklarını ifade etmiştik ve onları beş kategoride, 5 kategoriye ayırmıştık: cehmiye, mutezile, küllabiye, eşariye, maturiye. Peki cehmiyeye başlayan, cehmiye nasıl bir düşünce? Ya da cehmiye kim? Şu anda şu anda ses yok mu kardeşler? Evet bu aksaklıktan sonra inşallah devam edelim. Ve demiştik ki kelamcıları ne yaptı kardeşler? Sonuçta beş kategorik şekilde ifade ettik. Cehmiye, mutezile, küllabiye, eşaliye ve maturidiye diye. Ve bugün ne zannedersem bayağı da geride olmuş ama önemli değil. Sonuçta cehmiye ve mutezileyi bugün zaten ifade açıklayacağımızı, cehmiye ve mutezile üzerinde duracağımızı zaten ifade etmiştik kardeşler. Cehmiye nedir? Cehmiye dediğimiz zaman akla kimler gelir? Cehmiye'nin gerek itikatta, gerek imanda, gerekse Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarındaki takip ettikleri yol nedir? Diye soracak olursak şöyle Mutez, Cehmiye bir dönelim kardeşler. Cehmiye, kardeşler ismini Cehm İbn Safvan'dan alır. Cehm İbn Safvan, şu şekilde yazayım inşallah. Cem ibn Safwan. Bu kişi kardeşler özellikle Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a Medine'de sihir yapmak isteyen sihir yapan bir Yahudi vardı. İsmi Lebit idi kardeşler. İsmi Lebit idi. Tarihçilerimizin aktardığı gibi, yine İbn-i de aktardığı şekilde kardeşler, bu Cehm i̇bn Safvan, Lebit ile özellikle görüşmüş olanlar ve Lebid'in düşüncelerinden doğrudan kendisinden ne yapmıştır? Etkilenmiştir. Cehmiye fırkası bu sebepten dolayı ismini kurucusu olan Cehm İbn-i Safvan'dan aldı kardeşler. Bu vatandaş hicretin 128. yılında vefat etti. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hicretinden 128 sene sonra bu adamın vefat ettiğini. Daha doğrusu vefat etti derken öldürüldü. Bu şahıs sonuç itibariyle Halkul Kur'an meselesinde, yani Kur'an'ın yaratılıp yaratılmamış olduğu meselesinde yine Allah Azze ve Celle'nin sıfata nefyetme hususunda doğrudan kendisi Caat İbni Dirhem'in talebesi olarak yetişmişti. Caabd İbni Dirhem de dediğimiz gibi Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a sihir yapan o Yahudi Lebid'in öğrencisi denilebilecek şekilde onunla iştigal eden bir kimseydi. Ha, burada sadece parantez arası sonuç söyleyelim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sihir yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır tartışması adına dile getirecek bir itiraz olursa deriz ki Sahih kaynaklardan Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama sihir yapıldığı ifade ediliyor. Fakat bu sihir Peygamber aleyhissalatu vesselamın sadece dünyalık olarak e, yediği bir takım şeyleri yememiş olarak kendisini hissetmesi, unutmuş olması ya da Hz. Ayşe radiyallahu anha annemizin aktardığı gibi affedersiniz aleyhissalatu vesselamın hanımlarıyla beraber olup olmadığını hatırlamaması şeklinde tezahür eden bu şekilde meselelerle alakalıydı. Yoksa vahiy ile, yoksa öğretisi ile e, herhangi bir şekilde bağlantısı söz konusu değildi ve bildiğiniz gibi ondan sonra bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yatmaktayken iki tane melek geldi, ayak ucunda, baş ucunda durdu. Bir tanesi Aleyhisselatü Vesselam biraz baygın haldeyken işte buna ne oldu denildi. Meleğin bir tanesi işte buna falanca kişi sihir yaptı. Nerede yaptı? Falanca yerde yaptı. İşte düğüm bağladı falanca kuyuya attı ee, dedikten sonra Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam kalkmıştı ve Hz. Aişe annemiz ey Allah'ın Resulü onu aldırmayacak mısın demiş Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve felak ve nas yeter demişti ve onları okumuştu ve bu şekilde geçmişti. Aleyhissalatü vesselam'a bu sihri e, yapmaya çalışan kişi Lebit idi kardeşler ve bu Lebit öğrencisi Caat İbni Dirhem onu da yazayım inşallah. Cehat İbn Dirhem'e bir takım düşüncelerini Yahudilikten kalma felsefi olan bazı düşüncelerini yapmıştı, aşılamıştı. İşte Cehm İbn Safvan da doğrudan Cehat İbn Dirhem'in kardeşler öğrencisiydi. Ve bu Cehm İbn Safvan Allah azze ve celle'nin isimlerini, sıfatlarını, komplesini reddeden ilk kişi İslam tarihinde. Hatta bu vatandaş Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın dostu olduğunu inkar etti. Çünkü Allah'ın dostu olamaz dedi. Hani bizim Halilullah diyoruz ya Halilullah Allah'ın dostu olamayacağını ifade ederek Hz. İbrahim'in Allah'ın dostu olmasını reddetti. Hatta Allah Azze ve Celle'nin Hz. Musa ile hitabını da inkar etti. Çünkü Allah konuştuysa kelam sıfatı olmalı, kelam sıfatı varsa bu sefer Allah Azze ve Celle'nin farklı bir sıfatı olarak adeta farklı özellikler, farklı ilahlaşmayı gerektirir diyerek güya bu bağlamda ne yaptı? Allah'ın kelam sıfatını inkar etti ve dolayısıyla Allah Musa'la konuşmamıştır dedi. O yüzden de zaten Kur'an mahluktur dedi. Kur'an Allah'ın kelamı denilemez dedi. Bu düşünceleri ilk ortaya atan kişi bu Cehm İbni Safvan'dır kardeşler. Cehmiye ismi de zaten oradan gelir. Ve Dolayısıyla Hz. Musa'ya hitabını inkar ettiği için de o dönemin Basra valisi Halid bin Abdullah el-Kasri tarafından ne yapıldı? Bu kişi adeta bu küfür, daha doğrusu bu inkar düşüncesini meylettiği için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabenin ve ümmetin yolunun tersine Hz. İbrahim'in halil olmasını ve Allah'ın e, Hz. Musa ile konuşmasını inkar ettiği içinde kardeşler öldürüldü. Ki bunu zaten bize İmam Zehebi yine Tezkiretul Huffaz'ında aktarıyor ki aynı şekilde İbn-i Nedim'de e, El Fihris'i bunu aktarıyor. Ve bunun üzerine Cehmiye İbni Safva'nın dediğimiz gibi kardeşler, inançlarına baktığımız zaman en meşhur olan en meşhur olan düşüncelerinden şu şekilde sıralayabiliriz. Cehmiye'nin düşünceleri. Cehmiye'nin inanç sistemi nedir dediğimiz zaman kardeşler, Cehmiye isim ve sıfatların tamamını reddederler. Daha önce yani çok kez ifade ettiğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin tüm isim ve sıfatlarını reddederler. Mürciyeye başka ne özellikler vardır? Mürciyeye meyil etmiş olarak iman sadece kalp ile bilmekten ibarettir derler. Mesela iman hususunda mürcieden çok daha e, gevşek bir durumdadırlar. Ki ehli sünnet ve cemaat bildiğiniz gibi mürciye zihniyetini ne yapar kardeşler? Reddeder. Çünkü mürciye ne der? Nasıl ki kafir kişiye, hayırlı amellere fayda vermiyorsa bir kişi La İlahe illallah Muhammedun Resulullah dedikten sonra ne yaparsa yapsın, hiçbir hayırlı amel işlemese bile o kişi cennete gider. O yüzden iman edene de kötü ameller zarar vermez diye böyle bir düşünce ortaya koyulur. Ama mürcienin düşüncesinde en azından kardeşler, iman etmek için bir kimsenin kalbiyle ikrar etmesi ve diliyle tasdik etmesi şart. Mürciye'de ki ehli Sünnet'te kalp ile ikrar, dil ile tasdik ve aynı zamanda azalar ile amel vardır. Mürciye'de ise kalp ile ikrar ve sadece tasdik, dil ile tasdik vardır. Amel hiçbir şey ifade etmez. Peki Cehmiye'de neyi kardeşler? Cehmiye'de diyor ki iman sadece kalp ile bilmektir. Çünkü iman marifettir derler. Cehmiye'nin en meşhur görüşleri. Hâlık ehli sünnet vel cemaate göre buraya bir parça dikkatlerinizi verin. Ehli sünnet vel cemaate göre iman kalp ile ikrar, aynı şekilde dil ile tasdik ve azalar ile ameldir. Kalbin amelleri de vardır, dilin amelleri vardır, azaların amelleri vardır. Bunlar bir bütün olarak imanı oluştururlar. O yüzden ehli sünnet vel cemaatte kişiyi dinden çıkartan kalbi inançlar, kişiyi dilden çıkartan fiili ameller ve kişiyi dinden çıkartan Elfaz-ı küfür dediğimiz küfri sözler vardır. Çünkü iman bunlardan oluşuyorsa, imanı ortadan kaldıran hususlar da bunlardır. Peki Cehmiye ne diyor? Cehmiye diyor ki, bir kimse, bir kimse eğer kalbiyle inanmışsa, diliyle inkar etse dahi, bakın diliyle inkar etse dahi, fiilleriyle aksini yapsa dahi eğer kalbiyle inanmışsa o kişi Müslümandır. Çünkü iman derler sadece kalp ile bilmektir. Bunu neden özellikle dikkatimizi almamız gerekiyor? Çünkü bugün Ehl-i Sünnet vel Cemaat adına öyle yanlış düşünceyi savunanlar var ki kardeşler. Adama diyorsunuz ki bak falanca kişinin yapmış olduğu amel küfür ameli. Ya da falanca kişinin söylemiş olduğu söz küfür sözü. Adam size diyor ki ya kalbine bakmak lazım. Kalbini ama açtım baktın diyor. ya Biz kalbini açıp bakmadığımız için zaten zahirine hükmediyoruz ya. Kalbini açıp bakmak mı, yani bakmanın imkanın içerisinde olmadığını söyleyen sizsiniz ve akabinde zahire hüküm vermeyen de sizsiniz. Biz diyoruz ki iman bunların oluştuğu gibi küfür de aynı şekilde kalp ile olur, dil ile olur, fiil ile olur. Dolayısıyla cehmiyeye baktığımız zaman kardeşler, cehmiyeye göre bir kimsenin, Müslüman olması için kalp ile bilmesi yeter. İman marifettir derler. Dolayısıyla kalbiyle inkar etmediği müddetçe bir kimse Allah'ın indirilmesi hükmesini etmesin, Allah'tan başkasına yardım dilesin, dilemesin, diliyle, fiiliyle, Müslümanların aleyhine kafirleriyle hiçbiri içerisinde olsun olmasın önemli değil. Kişiyi dinden çıkartacak hiçbir şey yoktur. kalbiyle inkar etmediği müddetçe. O yüzden cehmiyeye baktığınız zaman, Ebu Talip'in Müslüman olarak gitmiş olmasına kanaat getirmeniz gerekiyor. Çünkü Ebu Talip, ben andolsun ki Mekke'nin yaşlı kadınları işte ihtiyaral da korktuğu için Müslüman oldu, yeğeninin dinine girdi denilmesinden korkmasaydım, iman ederdim şeklinde ifadesinden dolayı ne yapılıyor? Sonuç itibariyle iman etmeksizin gidiyor. Ce Cehmiye göre kalbiyle marifet halinde olduğu için Müslümandır. Yine Cehmiye'ye göre Heraklius Müslümandır. Neden kardeşler? Çünkü bildiğiniz gibi Bukhari'nin rivayet ettiği şekilde Ebu Süfyan'dan aktarılan rivayette hani Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ne yapmıştı? O zamanki Rum'un azimi olan, büyüğü olan Heraklius'a mektup göndermişti, imana çağırmıştı. O da Ebu Süfyan o bölgedeydi, onu çağırtmıştı, ona sorular sormuştu. Uzunca işte ilk Bukhari'yi açtığınız zaman ilk hadislerde karşınıza çıkar ve onu sormuştu. Sonra Heraklius kapıları kapatmıştı sarayda. Kapıları sarayda kapatmıştı ve sonra demişti ki ne diyorsunuz bu en sonki peygamber değil mi? Gelin bunu dinine girelim. An ki bunda peygamberin özellikleri var. Ki bu peygamberse bizim şu anda oturduğumuz yeri bu alacaktır deyince yandaki papazlar şunlar bunlar karşı çıktılar. Sen ne yapıyorsun? işte İslam dinine mi giriyorsun diye karşı çıkınca bunun üzerine heraklıyus hemen döndü. Saltanatından olmak istemedi. Ve ben de sizi sadece denedim dininize bağlı mısınız, değil misiniz diye. Cehmiye'ye göre Herakliyüz Müslüman olması lazımdır. Çünkü kalbiyle peygamberin peygamber olduğuna inanmıştır. Cehmiye'nin böyle bir sapık düşüncesi de var kardeşler, ehl-i sünnete uymayan. Ve dediğimiz gibi mürci eden çok daha gevşektir. Yine Cehmiye'nin en belirgin özelliklerinden bir tanesi kardeşler, kader hususunda kulun güç ve ihtiyarını inkar ederler. Yani cebriye düşüncesi dediğimiz, cebriye kelimesi bizim Türkçe'de hani mecbur kelimesi var ya kardeşler, onunla bağlantılı. Yani kul mecburdur, Allah yazmıştır, kul işlemiştir. Kulun hiçbir seçme hakkı, ihtiyarı söz konusu değildir, hiçbir gücü söz konusu değildir cebriyede. Ve Cehmiye de doğal, doğal olarak aynı düşünceye gitmiştir. Ve kader hususunda da Cebriye dediğimiz gibi ne yapar? Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiğini ve kulların mecburi olarak buna uyduğunu ifade ederler. Cennet ve cehennem e, var olsa dahi ki Cehmiye göre zaten sonsuz değildir. Bunun üzerine yine Allah takdir ettiği için o şekilde olacaktır derler. Bu Cehmiye'nin en belirgin özelliklerinden bir tanesi. Ve Cehmiye... Allah'ın isim ve sıfatlarını reddettiği gibi zaten Rü'yetullah'ı da inkar eder kardeşler. Rü'yetullah Allah Azze ve Celle'nin ahirette cennete gözükmüş olma meselesi. Onu da inkar eder Cehmiye. Yine hakeza Cehmiye Kur'an'ın mahluk olduğunu savunan bir düşünce olarak ne yapmıştır? Karşımıza çıkmıştır. Yine hakeza cennet ve cehennemin fani olduğuna inanırlar. Ya bunun gibi bir takım sapıklıklar. Dolayısıyla cehmiyeyi şöyle bir parça e, teker teker inceleyecek olursa kardeşler bazı özelliklerini ne dedik? Tekrar edelim. Şu şekilde sıralayabiliyoruz. Mesela yüce Allah'ı yarattıklarının sıfatlarıyla vasıflandırmayı hiçbir şekilde helal görmezler. Haramdır derler. Hani biz hatırlıyor musunuz? İki ders öncesinde Efsunet ve Cemaatin Kaidelerini zikrederken demiştik ki kullarda övülen ne kadar haslet varsa o özelliğe Allah daha layıktır ve Allah kemal sıfatıyla onunla muttasıftır. Kul ise kemal sıfatıyla muttasıf değildir. Ve ne demiştik mesela kerem bir insanda kerem sahibi olmak güzellikse ki güzelliktir Allah için bu mükemmel yani kemal ile nedir? Söz konusudur ve Allah ona nedir? Allah Azze ve Celle ona daha evladır demiştik. Yine kulda demiştik mesela izzetli olmak kulda bir şereftir Ve Allah'ta izzetli olmak Allah'a daha evladır. Ama kulun izzeti Allah'ın izzeti gibi değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle kemal sıfatıyla muttasıftır. Yani konuşmak, görmek Güç, kubbe sahibi olmak, ilim sahibi olmak bu gibi sıfatlar insanlarda da övülen şey olmakla beraber Allah-u Teala'da da nedir? Vardır ama Allah'ın haşa sıfatları kulun sıfatlarına benzemez. Neyse ke mislihi şeyhun. Allah Azze ve Celle kemal sıfatıyla muttasıftır ve o O'nun zatındandır. İnsanlarda ise geçicidir ve Allah'ın vermesiyledir. Yani böyle bir kural işlemiştik hatırlarsanız. Cehmiye ise diyor ki Allah Azze ve Celle yani Kulların hiçbir sıfatıyla sıfatlandırılamaz. Hiçbir sıfatıyla. Nerede sıfat varsa benzetme olur. Zaten biz bunu bugünkü birçok insana anlatamıyoruz. Yani biz Allah Azze ve Celle izzetlidir derken, falanca şahısta izzetlidir derken bu haşa falanca kişinin izzetiyle Allah Azze ve Celle'nin izzetini zaten kıyaslamadık ki. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin fiili sıfatları yani birinci kat semaya inmiş olması, arşa istifa etmiş olması gibi fiili sıfatları, ihtiyari sıfatları, yani bunlar da kulların inmesine benzemez ki. Yine Allah Azze ve Celle'nin elinin ifadesi, gözünün ifadesi, yine <gülüyor> Peygamber Aleyhisselatu Vesselam insanların kalpleri Allah'ın iki parmağının arasındadır derken parmak ifadesi bunlar kulların parmaklarıyla benzetmek gereği yoktur ki. Çünkü zatın farklılığı sıfatların farklılığını gerektirir. Cehmiye diyor ki hayır. Nerede bir kulun sıfatıyla Allah'ı vasıflandırmak varsa orada doğrudan Allah'a benzeştirme vardır güya. Dolayısıyla benzeşme olacağına göre Allah bu vasıflardan hiçbirisiyle vasıflanmaz derler Cehmiye'ler. Hiçbirisiyle. Dolayısıyla bu durum teşbihi getirir derler ve Allah'ı Allah kula benzetmeyi beraberinde getirir derler. Bundan dolayı da Cehmiye kardeşler Allah'ın hay ve alim sıfatlarını mesela inkar ederler. Yani Allah Azze ve Celle diridir diyemezsiniz onlara göre. Neden? Çünkü kullar da diridir. Yani mesela şu anda biz diriyiz. E dolayısıyla Allah Azze ve Celle diridir dediğin zaman kulun dirilik vasfıyla Allah'ı vasıflandırmış olursun. Allah'a diridir diyemezsin. E peki ölüdür haşa. Onu da diyemezsin. Neden? Çünkü ölü olan insanlar da var. E dolayısıyla Allah ne diridir, ne ölüdür. E peki nedir? Hayır, bunlar hiçbirisiyle vasıtlandırma değildir. Hepsini inkar ederler. Yani bu kadar saçmalık ve bu kadar elçinet ve cemaatin açık ve net yolunun dışına çıkmış olmak niyeymiş? Çünkü Allah diridir dersem, güya diğer diri olanlara benzetmiş olur musun? Benzetmiş olur musun? Halbuki bunun böyle olmadığını akıl da ifade eder. Bunlar güya akıllarıyla çıkmışlardır yola. Yine Allah'ın alim sıfatını mesela nefi ederler. Allah Azze ve Celle için alimdir diyemezsiniz derler. Neden? Çünkü insanlardan da bilen var. İnsanlar için de bilgili alim ifadesi kullanılır. E dolayısıyla Allah'ı bununla vasıflandıramazsınız derler. Ama Allah Azze ve Celle'ye mesela hangi sıfatları verirler? Şu özellikleri, şu isimleri verirler. Mesela Halik, yaratıcı derler. Niye? Çünkü kullar yaratıcı olamaz. mucid derler, var eden derler. Muhyi hayat veren derler, mumit öldüren derler, işte fail mutlak yapıcı derler. Bunlar verilir, bunların dışında şeyleri vermezler. Dolayısıyla cehmiye Allah'ın isim ve sıfatlarını toptan reddeden böyle bir sapık düşüncesi var. Allah'ın isim ve sıfatları hususunda kardeşler. Yine Allah'ın ilim ve kelamının hadis olduğunu söylerler. İlmi ve kelamının hadis olduğunu söylerler. Onların içinde böyle bir yanlış düşünceye düşmüş sapıklıkları da söz konusudur. Yani Allah'ın herhangi bir şey yaratmadan önce bilmesi caiz değildir derler. Yani Allah Azze ve Celle her şeyi yarattıktan sonra bilir. Zaten kul mecburidir, kaderi Allah çizer ve kullar mutlak olarak ona uyarlar. Halbuki bu el i Sünnet'in düşüncesi değil. Onlar derler ki kul mecburi, Allah ne yaratmışsa onu yapar. Ve Allah da yaratmadan bilmez derler. Bakın. Niye? Ya bu, bu insanlar bu kadar mı sapık? Yani bu insanlar bu kadar mı güya Allah'ı düşünüyor diyeceksiniz. Ama öyle değil. Bakın adamlar şunu ifade ediyorlar. Diyorlar ki ilim ve yaratmak aynı şeydir. Çünkü ilim sahibinin ilmi daima gelişmeli ve artmalıdır. Bakın akıl burada devreye girdiği için işte sapıtma burada başlıyor. Diyorlar ki ilim sahibi olan bir kimsenin ilmi daima gelişmeli ve artmalıdır. Eğer olduğu gibi baki olmamış olup ilk hali üzere devam etmez ise o zaman Allah'ın ilmi değişmiş demektir. Değişen şey ise mahluktur. E mahluk olduğuna göre kadim olamaz, e, kadim, olduğun zaman, kadim olmadığı zaman da hadistir, sonradan olmadır derler. Böylece Allah'ın ilmi hadis olmuş olur derler. Halbuki ehl-i sünnet olarak biz diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin yaratması birkaç kategoridendir. Allah Azze ve Celle bilmiştir. Mesela olmuş bir olacak olan her şeyi bilir. Sonra Allah Azze ve Celle bunu irade eyler, takdir eyler zamanı geldiği zaman. Sonra da irade eyledikten sonra Allah Azze ve Celle bunu yaratır. Bunlar diyorlar ki bu ehl-i sünnetin takip ettiği bu üç, Yolu takip etmiyorlar. Yani Allah'ın bilmesi, iradesi ve yaratmasını takip etmiyorlar. Bunlar diyorlar ki ilmi varsa sonuç itibariyle yaratmalıydı. İkisi aynı şey. E dolayısıyla ilmi vardı önceden ama hala bugün yaratıyorsa e bu sonradan oluşma, değişme olan bir şeydir. Dolayısıyla sonradan olmadır. Kadim olamaz ki diyor. O yüzden Allah Azze ve Celle... Olmadan derler, bir şey olmadan onun olacağını bilmez. O yüzden hemen yaratır, onu öyle bilir. Yaratır, öyle bilir derler. Düşünebiliyor musunuz? Güya Allah'ı kullara bakın benzetmeyeceğiz diye adamlar kalktılar Allah Azze ve Celle'nin olmadan olacak olan şeylere bilme özelliğini, sıfatını, yüceliğini bakın reddettiler. İşte tevile yöltelenlerin aklı, denge unsur aldıkları zaman böyle sapıtmışlıklarını açısa görüyoruz kardeşler. Yine Derler ki işte Allah'ın kelamı da aynıdır. Eğer Allah Musa ile konuştu derseniz diyor Cehen İbni Safvan ve onun yolundan gidenler. Bu ne demektir? Allah'ın konuşma özelliği vardı ama o zaman konuşmuyordu. Varsa konuşmalıydı. Dolayısıyla bu Allah'ın sıfatı değildir diyor. Ve dolayısıyla Allah konuşmamıştı. Çünkü varsa sürekli var olmalı ve mutlaka tezahür etmelidir. Yani bunu sana mecburi kılan kim? Yani Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının senin istediğin ya da aklının sana hoş gösterdiği şekliyle ki bizim aklımız öyle göstermiyor. Senin aklının sana hoş gösterdiği şekliyle Allah'ın sıfatı varsa mutlaka her an tecelli etmeli şeklinde bir kaideyi sana ki aklından başka kim söylüyor? İşte işin yanlış tarafı burası. Dolayısıyla arkasından dediğimiz gibi bunların başka düşünceleri neydi kardeşler? İnsan bir şey yapmaya kadir değildir. İnsanın bir şey yapabilme gücü yoktur derler. Yine akabinde cennet ve cehennem son bulacaktır derler. Cennette, cennetin de sonu var derler, cehennemin de sonu var derler. Ebedilik olamaz derler. Çünkü aklımız aklımız yaratılmışlarda ezeliliği ve ebediliği reddeder derler. Ve ebediliği dolayısıyla cennet ve cehennem içinde görmezler. E peki ayetlerdeki Ebeden kelimesini ne yapacaksınız diye sorduğumuzda derler ki oradaki ebedenden kasıt bunu mutlaka gerçekleşeceği hususundaki teekitten <gülüyor> ibarettir. Fazla bir şey değildirler. İşte bu da onların yine cehmiyenin düşüncelerinden bir tanesi kardeşler. Yine kim Allah'ı hakkıyla bilir ve tanır, daha sonra lisanıyla inkar ederse bu kişi küfre düşmez derlerdi. Tekrar ediyoruz ya. Yani kalbiyle Allah'ı bilen iman etmiştir Dille inkar etse bile fiilleriyle küfür fiili işlese bile kişi kafir olmaz. Önemli olan ilimdir, marifettir ve bu da kalbin işidir derler. İman kalp için iman yeter iman etmesi kişinin kalbiyle tanımış olması demektir. Dolayısıyla bugün siz Allah ve Rasulü'ne sözerseniz Dediğimiz gibi Allah ve Rasulünün, Rasulünün hükümlerine bıraksanız, başka hükümlere hüküm verseniz, Allah'a bırak başkalarına yardım isteseniz, Allah'ın isim sıfatlarına ya da zatına herhangi bir şey ortak koysanız ama kalbinizden Allah'ı biliyorsanız Müslümansınız cehmiyede. Çünkü iman derler, nedir sonuç itibariyle? Böyle bir güzellikten ibaret. Yani kalbi güzellikten ibarettir, bilmekten ibarettir derler. Halbuki bu sapıklıktır. Sahabenin anlayışında böyle bir şey yoktur. İman Malik'in dediği gibi, siz öyle meseleler soruyorsunuz ki diyor bize, yani sahabe böyle değildi. Sahabe, peygamber aleyhissalatü vesselama mutlaka kendisiyle amel edilecek şeyi sorardılar. Mutlaka kendisiyle amel edilecek şeyi sorardılar. Yani bu cehminyenin bu düşüncesi için ne diyeceksiniz? Adına dalmışlar felsefe işine, akıl işine böyle olur olmaz çıkmaz, çıkmazların içerisinde bocalayıp durmaktalar. Ve Allah'ın ahirette görülmesi caiz değildir derler, mümkün değildir derler, olamaz derler. Bu Allah'ta farklılık demektir gibi akli bir takım gerekçelerle bunu ne yaparlar? Reddederler. Yine bu farklı görüşlerin dışında kardeşler <gülüyor> iyi ve kötünün bilinebilmesi hususunda mutezileye uyarlar. Bunu biraz sonra mutezileyi işlerken de inşallah e, zikredeceğiz. Dolayısıyla burada açıklamasına girmeyelim. Bunlar kimdirler? Yani Ehl-i Sünnet imamları bunlar için ne demiştir? Bakın Ahmet bin Hanbel, Allah kese rahmet eylesin. Kim Kur'an'ı okumanın yaratılmış olduğunu düşünürse diyor, o bir cehmidir. Ahmet bin Hanbel diyor ki, kim Kur'an'ın yaratılmış olduğunu düşünürse, o bir cehmidir ve cehmi de bir kafirdir. cehm i̇bn Safvan da bir kafirdir diyor Ahmet bin Hanbel. Ki yine i̇bn Ebi Ya'la Hâkeze Tabakatul Hanabil'e isimli eserinde bunu aktarıyor. Yine e, alimlerden Acurri, acuri rü'yet ile ilgili yazdığı eserini bir nevi cehmiyeye cevap olarak yazmış kardeşler ve bir yerinde her kim kitap ve sünnete muhalefet eder, Cehm İbni Safvan, Bişr El Merisi ve benzerlerinin görüşüne razı olursa o kişi küfre girer demiş ve bunu da sık sık kitabında tekrarlamıştır. Ki bunu da yine tasdik nazar bin nazar illallahü ta'ala fil ahirah isimli Ruhiyetullah kitabını işlediği hususta ifade etmiştir. Cehmiyeyi anladık mı inşallah kardeşler? Yani cehmiye dediğimiz nedir? Cehmiye mezhebinin temel görüşleri, düşünceleri nedir? Onları ne yapıyoruz? İnşallah bu şekilde sıralıya biliriz. İnşallah anlaşılmıştır. Gelelim kelam e, ilmiyle ilgilenmiş olan, kelam ilmiyle Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına yönelmiş olan ekollerin ikincisine kardeşler. Mu'tezile. Mu'tezile kimdir, nedir, neyin nesidir? Mu'tezile akla kim gelir? Mu'tezilen temel düşünce yapısı nedir ve hangi direkler üzerine oluşturulmuştur? Çünkü beşe ayırmıştık hatırlayın. Cehmiye demiştik. Allah Azze ve Celle'nin bütün isim ve sıfatlarını reddediyor. Bütün isim ve sıfatlarını. Yani ne Allah alimdir der, ne Allah rahimdir der, ne Allah'ın rahmet sıfatı vardır der. Hepisini reddeder bunlar. Mutezile'ye geldiğimiz zaman kardeşler. Mutezile nedir? Mutezile kimdir? Ne zaman çıkmıştır? ne innesidir. İkinci fırka olarak. İslam'da kardeşler, zuhur etmiş olan ilk mezheplerden ve bu mezheplerin de akıl ışığında vahyi izah etmek gerektiği düşünen kelam ekollerinin en önde gelenlerinin en meşhuru muteziledir kardeşler. Yani bunlar İslam'da ilk zuhur eden ve akideleri aklın ışığında izah edip temellendirmeye çalışan büyük bir kelam ekolunun ismidir mutezile. Yani akideyi, inancı, Kur'an'ı vahyi akıl ışığında anlamak zorunda düşüncesine gitmiş, anlamayız, anlamalıyız düşüncesine gitmiş ve akla güya uymayan, nakli mutlaka akla nisbetle tevil etmek gerektiğini söyleyen bir düşünce ve mantık içerisine girmiştir. Bugün özellikle mealci dediğimiz, Allah onları hidayet eylesin, mealci dediğimiz, ve Kur'an bize yeter düşüncesiyle İslam'dan, okun yaydan çıktığı gibi çıkmış olan bu insanların temel olarak beslendikleri yapı mutezilerinin bugünkü canlı oluşumudur kardeşler. Sıradan bugünkü İslam ümmetinin maalesef genelinde gezen iman anlayışı da maalesef ya cehmiyedir ya da mürciedir. Ya cehmiye, mürciedir. Ve mutezile Kelime olarak i'tizal kelimesinden, i'tezere kelimesinden gelir kardeşler. İ'tezere kelimesi uzaklaşmak demektir, ayrılmak demektir, ele tek çekmek demektir. Bir tarafa çekilmek, uzak kalmak e, anlamlarına gelir. Peki nereden çıktı bu kelime? Bu kelime nereden çıktı? Yani bu hususta farklı farklı görüşler var. Fakat temel olarak bize aktarılmış olan ve... Birçok alimin de kullanmış olduğu temel yapı şudur kardeşler. Hasan el-Basri, Allah kendisine rahmet eylesin. Hasan el-Basri'nin ders halkasına katılmakta olan bir kimse vardı. Vasıl İbni Ata ki bu şahıs Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretinden 131 sene sonra vefat etmişti. Vasıl bin Ata hitabı güzel olan bir kimseydi. Kafası oldukça iyi çalışan bir kimseydi. Ee, hatta R harflerini söyleyemezdi ama o kadar zekiydi ki kardeşler belagatı ve dili o kadar kuvvetliydi ki kullandığı kelimeler, kullandığı kelimeleri R'siz e, kullandığı cümleleri R'siz kelimelerden seçerek konuşacak kadar kabiliyetliydi. Yani mesela <gülüyor> Arapça'da matar kelimesini hiç kullanmazdı. Çünkü matar yağmur demekti. Ama matar kelimesini kullanmak yerine aynı yağmur anlamına gelen gays kelimesini kullanırdı. Ve bunu konuşmasına böyle yansıtırdı. R, R harfini söylemekte özürlüydü. Ama öyle belagatı vardı ki cümlelerini kurarken R harfini yapmazdı? R harfini kullanmazdı. Hani Türkiye'de aşıklar var belki bilirsiniz. Sazlı sözlü aşıklar vardır. Böyle irticaylı bir şekilde ne yaparlar? Şiir söylerler. Mesela onların bir özelliği vardır bazılarının biliyorsunuz söz çalarken alt dudak ile üst dudak arasına iğne koyarlar. Dolayısıyla dörtlükler söylerler birbirleriyle atışırlar ve atışırken dudakların birbirine değdirilerek çıkarılacağı harfleri kullanmazlar. Çünkü kullandıkları zaman dudağı iğne mutlaka batacaktır. Dolayısıyla M harfini kullanamazlar. B harfi olmadan M harfi olmadan cümleler kurarlar İşte Vasıl bin Ata'da da bir kabiliyet vardı ki R'yi kullanmadan güzel ile ifade ederdi Bu Vasıl Hasan el Basri'nin bir gün ders halkasında Hasan el Basri ile ihtilaf etti kardeşler İhtilaf ettiği mesele şuydu Büyük günah işleyen kişinin durumu nedir? Yani büyük günah işleyen kişinin durumu nedir? Hariciyeye göre büyük günah işleyen kişi kafirdir. Hem bu dünyada kafir hem de ahirette kafirdir. Ebedi cehennemliktir. Ehli sünnete göre ise büyük günah işleyen kişi sonuç itibariyle asidir fakat kafir değildir. Allah'ın dilemesine kalmıştır. Dilerse Rabbimiz azav eder, dilerse Affeder. Çünkü Allah Azze ve Celle ayetinde ne der? İnnallaha la اللّٰهَ لَا يَغْفِرُوا اَيُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُوا مَا دُونَ ذَٰلِكَ Allah kendisine ortak koşulmasını hiçbir şekilde bağışlayacak değildir. Bunun dışındakilerini ise dilediğine bağışlar. Madem ki büyük günahlar şirkten gayrıdır, dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin meşiyetine kalmıştır. Bu ehli sünnet ve cemaatin görüşüdür. Ki Hasan al-Basri büyük günah işleyen kişinin Ameli münafık olduğu kanaatinde olan bir alimdi ve vasıl Hasan el-Basri ile bir gün tartışır kardeşler. Büyük günah işleyen kişinin durumunu sorduğu zaman Hasan el-Basri, Allah rahmet eylesin, büyük günah işleyen kişinin kafir olmadığını, olmadığını Allah'ın dilemesine kaldığını dilerse Allah azze ve celle'nin kendisini bağışlayacağını ifade edince vasıl Hasan el-Basri ile tartışmaya girer. Vasıla Hasan basri sorar. Sen ne dersin deyince Vasıl der ki اَنَا bil بِالْمَنْزِلَةِ beynel الْمَنْزِلَةِينَ Ben iki uç arasında bulunan orta mesafede yani menzile beynel menzileteyn ara yerde kalmış olma durumunu görüyorum dedi. Ara yerimde kalmaktan kasıt ney? Vasıl dedi ki dünyadayken büyük günah işleyen kişiye biz Müslüman demeyiz. Dünyadayken büyük günah işleyen kişiye biz Müslüman demeyiz. Kesinlikle mümin demeyiz. Ama hariciler gibi kafir de demeyiz. Bu onun dünyadaki durumu kardeşler. Vasıl bin Ata böyle söylüyor. O kişi dünyadayken biz ona fasık deriz. Ne Müslümandır ne kafirdir. Peki ya ahirette? Ahirette de Ebedi kafirdirdir. Ebedi cehennemliktir. Vasıl bin Ata'nın yani yine ses gitti mi? La ilahe illallah. Evet. Tamam ses varsa güzel inşallah. Vasıl bin Ata haricilerle ahiret hususundaki hükümde aynı. Yani muteziyle aynı kanaatta zaten kardeşler. Mutezile bu düşüncede. Ve bunun üzerine Vasıl bin Ata Hasan al-Basri'den ayrılır ve mescitte başka bir ilim halkası kurar kardeşler. Mescitte başka bir ilim halkası kurar. Ve Hasan al-Basri o Vasıl ibn Ata'yı mescidin bir tarafında başka ilim halkası kurduğunu görünce Hasan al-Basri der ki ''Kadi'atezele anna vasıl'' ''Vasıl bizden ayrıldı.'' ''İ'tezele'' <gülüyor> İ'tezere kelimesini kullanır Hasan el-Basit'i. Bizden uzaklaştı. Bunun üzerine Vasıl bin Ata ve onun düşüncesine gidenlere İ'tezere kelimesinden ismi fail olan yani özne olan mu'tezile yani uzaklaşan anlamında ifade kullanıldı ve onlara mu'tezililer denildi. Bu aktarılan rivayetlerin en çok öne gelen durumu. Yani Hasan el-Basit'inin onlara işte Vasıl bin İ'tizal etti bizden Bizden Mu'tezile oldu Bizden uzaklaştı anlamında gelir Bazıları der ki Kur'an ve sünnetten yani ehl-i sünnetin Sahabenin yolundan uzaklaştıkları için Mu'tezile denilmiştir Ama sonuçta en çok aktarılan görüş Hasan el-Basri'nin meclisini terk ederek Sonuçta başka bir halka oluşturması Ve Hasan el-Basri'nin de kadi tezala anne vasil demesiyle Mu'tezile olması Ve bu şekilde vasılın önderliğini yaptığı Bu gruba Mu'tezile adı verilmiştir Kardeşler bunu El Fark, Beyn El Fırak isimli eserde de görebilirsiniz. Ki Türkiye'de Diyanet Vakfı'nın aktarmış olduğu yine Ethem Ruhi Fıgla'nın eserinde geçtiği gibi, yine Abdülkerim Eşşehri Şehristan'inin Milal ve Nihal'inde geçtiği gibi ki diğer tarih kitaplarımızda da geçtiği gibi bu şekilde aktarılıyor kardeşler. Mutezile mezhebi kaynaklarda daha değişik isimlerle de anılır kardeşler. Fiillerde Mutezile İrade ve ihtiyarı bu sefer insana verir. İrade ve ihtiyarı insana verir. İnsanı fiillerin yaratıcısı kabul eder. O yüzden mutezileye kaderiye ismi de verilir kardeşler. Hani cehmiyeyi hatırlıyor musunuz? Cehmiye için ne demiştik? Cehmiye demişti ki cebriye düşüncesine giderek yani kaderde cebriye düşüncesiyle Allah yazar kul yapar demişlerdi. İyiyi de Allah yazdığı için iyidir, kötüyü de Allah dediği için kötüdür, cennete de Allah dediği için gitmiştir, cehenneme de Allah dediği için gitmiştir. İnsanın seçme hakkı yoktur, her şeyi Allah yapmıştır, insanın hiçbir iradesi yoktur derler. İnsan mecburi olarak Allah'ın yarattığını dediğini yapar derlerdi Cebriye ve Cehmiye bu düşüncedeydi. Mutezile ise tam tersi kardeşler, Mutezile ise tam tersi, Mutezile de diyor ki insan kendi fiillerini kendisi yaratır. Yani Allah insanın fiillerini yaratmaz. Niye böyle diyorlar biliyor musunuz? Diyeceksiniz ya niye böyle sapık bu adamlar? Ya böyle sapık değil bu adamlar. Yani bu adamların niyeti şu güya kardeşler. Adamlar diyor ki sen fiilleri Allah yaratır dersen falanca içki içen adamın içki içmesini Allah yaratmıştır dersin. E i̇çkiyi de haram kılan Allah'tır. E dolayısıyla Allah haram kıldığı şeyi yaratmıştır. E bu ise olacak şey değildir. Allah'ın adalet sıfatına güya uymaz. O yüzden insan kendi fiilini kendisi yaratır derler. Adamların çıkış noktası burası. Adamların çıkış noktası burası. Akılları onlara buraya götürüyor. Halbuki ehli sünnet ve cemaat Allah Azze ve Celle bizi bu yoldan ve ümmeten vasıtan olma özelliğinden Rabbimiz bizi ayrı kılmasın. Dolayısıyla bunun üzerine ehli Sünnet vel Cemaat ne der? Ehli Sünnet vel Cemaat der ki, kulun fiilini Allah yaratır. Fakat seçme, iradeyi i cüz'iyesinde seçme özelliğiyle Allah kuluna bu özelini vermiştir. İradesinden dolayı kul mes'uldur. Allah ise imtihan gereği yaratmaktadır. Çünkü Allah o da ayetinde ne diyor? Hüvellezi halaqakum ve ma Sizi ve yaptıklarınızı yaratan odur ayette ve yaptıklarınızı yaratan odur. Dolayısıyla burada açıkça gördüğümüz gibi ehl sünnetin yolu gerçekten doğrudur. Mu'tezile bu sebepten kardeşler, yani insan kendi fiilini kendisi yaratır, kaderini kendisi çizer her şeyiyle dedikleri için mu'tezileye kaderiye ismi de verilir. O yüzden ilmi kitap okuyan kardeşler ya da e, kitaplarla oldukça haşır neşir olan kardeşler, şunu bilsinler ki Kaderiye ismi verildiği zaman bazı kitaplarda İmam Zehebi'de rastlarsınız, diğer alimlerimizde rastlarsınız. Kaderiye ismi verildiği zaman orada da mutezile yine kastedilmiştir. Çünkü onlar insanın kendi kaderini kendisinin çizdiği düşüncesiyle o düşünceye gitmişler ve onlara da Ehl-i Sünnet ve Cemaat düşüncesine giden alimlerimiz Kaderiye ismini ne yapmışlardır? Vermişlerdir. Yine Özellikle ehli sünnet vel cemaatten mu'tezile'nin kastedildiği başka bir kelime daha vardır ki o da muattıladır. Muattılayı öğrendik. Tatil kelimesinden öğrendik. Onlar cehmiye uyarak Allah azze ve celle'nin sıfatlarını reddetmiş olmalarından dolayı, Kur'an'ın yaratılmışlığı düşüncesine gittiklerinden dolayı, Cehmi ibn Safvan'ın bazı düşüncelerine de meylettiklerinden dolayı ve Allah'ı isim ve sıfatlarından soyutlama hususuna yöneldiklerinden dolayı sünnet ve Cemaat onlara muattıla ismini de verir kardeşler. Tabii ki onlar bunu kabul etmezler. Onlar bunu kabul etmezler. Onlar kendilerini ne diye isimlendirirler? Onlar kendilerini ehlül adli ve tevhid adalet ve tevhid ehli diye vasıflandırırlar. Mutezile mezhebinin çıkış sebeplerini fazla işlemeyeceğim kardeşlerim. Yani uzatmayacaktım ama emin olun ki yine de biraz vaktinizi alacağım. Gerçi daha 40-45 dakika oldu derse başlayalım Geç başladığımız için bazı aksaklığından dolayı uzatmayacaktım. Ama bunları zikretmeden geçmemiz dersin eksikliğini gerektireceği için yine bir 10-15 dakika daha devam edelim inşallah. Mutezile'nin çıkışına sebep olan tarihi etkenleri detaylarla işlemeyeceğiz ama Sonuç itibariyle İslam'da yeni yeni fetihlerin olması, özellikle o dönemlerde farklı düşünce ve farklı e, yorumlara giden bir takım ihtilaf meselelerin gündeme gelmesi, gerek siyasi, gerekse iştihadi olsun ya da fi, e, ameli olsun bir takım farklı farklı mezheplerin tezahürü ve yine diğer küfür sistemlerinden, daha doğrusu küfür düşüncelerinden birçok, akımın tercüme ile Müslümanlarla muhatap olması ve bunun üzerine fetihler ile beraber Müslümanların kafirlere muhatap olması ve onlara karşı İslam'ı savunmak için akılcılığa etmeleri gibi bir takım nedenler mutezilenin oluşturmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla mutezili düşüncenin kardeşler temel esprisi nedir? Temel esprisi İslam'ın dedik ya akidesini Akli tefekkür zeminine oturtmaktır. Ve akılla eğer ki herhangi bir hususta nas'ın yani vahyin çatışması söz konusuysa aklın istekleri doğrultusunda tevil etmektir. Bu muteziren temel prensibidir kardeşler. Tekrar ediyorum bakın. Muteziren temel prensibi İslam'ın akidesini, akaidini akli tefekkür sistemine oturtmak. Ve eğer ki herhangi bir hususta akılla vahiy çatışıyorsa mutlaka vahyi akli gerekçeler doğrultusunda tevil etmektir. Mantık bu Mu'tezile'de. Ve Mu'tezile düşüncesi Basra'da ortaya çıkışından sonra yani Vası bin Atay ile beraber ortaya çıkışından sonra kardeşler özellikle bir asır sonra Bişir İbli Eml Mu'temir isimli kişinin başkanlığında Bağdat'ta farklı bir mutezile ekolünün teşekkür ettiğini görüyoruz. Onlar da prensip itibariyle temelde aynı görüşleri paylaşmışlar ve sadece bazı teferruatta farklı görüşlere gitmişlerdir. Ama Vasıl bin Ata, Ebu'l-Hüzeyn el-Allef, İbrahim el-Nazzam, yine Ebu Ali el-Cubbâ'i bunlardan sonra da nak nakiller yapacağız inşallah. Yine El-Cahız gibi mutezileler baslı ekolüne Bişir İbn-i Mu'temir, Sumame bin Essas, El Hayyat ve bunun gibi mutezilelerde diğer Bağdat Ekolü'ne ne yapmışlardır? Tabi olmuşlardır kardeşler. Ve bunlar orada bunu oluşturmuşlardır. Bir dönem sonra kardeşler, bir dönem sonra Mu'tezile fetihler de olunca yani Müslümanlar fetih ile diğer düşüncelere karşı karşıya kalınca El i Sûret ve Cemaat'ın saf, tertemiz düşüncesinden ziyade ne yaptılar? Kalktılar, akla meylederek güya İslam'ı kafirlere karşı savunma içerisine girdiler. Ve bu düşünce o dönemde özellikle yine Abbasi halifelerinden bazılarının etkiledi ve onlar mutezileye sahip çıktılar kardeşler. Mutezile düşüncesine giden insanlara sahip çıktı. Neden mutezile bu şekilde yayıldı dediğimiz zaman, neden mutezile bu şekilde ilerledi dediğimiz zaman diyoruz ki onlar özellikle bir takım kendilerini desteklemiş olmasından dolayı alabildiğine yayıldılar ve bu şekilde bir yaygınlık ile düşünceleri birçok yerlere ne yaptı? Ulaştı kardeşler. Ehl-i Sünnet'in imamlarına, önderlerine Allah Azze ve Celle onların hepsinden razı olsun onlara çektirdikleri kadar işe çektirdiler. Sıkıntıyı onlar çektiler. Ehl-i Sünnet adına Kur'an ve sünnete olduğu gibi sahip çıkma adına sıkıntıyı onlar çektiler. İlim adına, alimliklerini hakkı ile ne yapmış olmak, yerine getirmiş olma gerekçesiyle. Ve bu sebepten dolayı Abbasiler döneminde kardeşler, Mu'tezil'e baya bir gelişip yaygınlık kazandı. Ve Abbasilerin halifelerinin bunlara karşı gerçekten o müspet yaklaşımları, olumlu yaklaşımları, mesela Harun Reşit zamanında, Başlamış Daha sonra Özellikle onlara nüfuz etmiş Ve daha sonra Harun Reşid'in Akabinde gelmiş olan El-Me'mun döneminde El-Me'mun döneminde Kardeşler özellikle Mu'tezili altın çağını yaşıyor Altın çağını yaşıyor Yine El-Mu'tazim ve yine Aynı şekilde halifelerden El-Vasık Döneminde bunların hilafetleri Zamanında bunlar ne yapmıştır Altın çağını yaşamıştır Mutezili düşünceler. Bu halifelerin döneminde Mutezile düşüncesi devletin resmen devletin resmen mezhebinin adıdır. Yani devletin resmi mezhebi haline gelmiştir. Hatta öyle ki adamlarını ona göre seçiyor. Onlara muhalif olanlara işkence etmekten dahi geri durmuyor. Ve bunu savunuyor ve mutezile düşüncesi bu şekilde de kardeşler yayılıyordu. Ta ki daha sonra ehli i Şünnet alimleri ve Müslümanlar gerçekten bu ızdıraptan çok çektiler kardeşler. Ahmet bin Hanbel gibi birçok alimimiz çok sıkıntılarla karşılaştılar. Kur'an mahluk mudur değil midir düşüncesinden dolayı hapse atılanları, gırbaşlananları bu uğurda ölenleri yani birçok sıkıntılar çekildi. O sıkıntılar dönemine, İslam tarihine baktığınız zaman mihne denilir kardeşler. Mihne. Yani şu, bugünkü anlamda Engizisyon denilen, yani adeta eritme, zorluk ve benimsetme, şekillendirme teşebbüsünün olduğu mihne dönemi diye zorluk dönemi diyebileceğimiz bu dönem İslam tarihinde adeta bir bab olarak da yerini almıştır. O yüzden herhangi bir kitapta ya da bir yerde Mikne dönemi denildiği zaman anlayın ki Mu'tezile'nin altın çağını yaşamış olduğu ve alimlerin sıkıntılar içerisinde Kur'an ve sünneti sahabeden tabirinden ve etbağ tabirinden alıp da aktarmak gayretini gösterme adına çektiği sıkıntılar dönemini doğrudan ne yaparsanız Doğrudan anlarsınız kardeşler. Peki Mu'tezile'nin fazil lafı de uzatmayalım. Ondan sonra neyini görüyoruz? Bu parlak döneminden sonra kardeşler Abbasile'den El-Mütevekkil geldi. Hicri 247. <gülüyor> tarih olarak aktarıldığı şekliyle. Abbasile'e El-Mütevekkil geldi ve Mu'tezile'ye son verdi. Mu'tezile düşüncesini reddetti ve e, daha önce yapılanların tersine onları görevlerden attı. Bunun yanlış olduğunu fark etti. ve Mu'tezile bu şekilde artık siyasi alanda herhangi bir rol gösteremedi. Sonradan sadece tek tük yani mesela Selçuklu e, Sultanlarından Tuğrul Bey bu da Mutezile düşüncesine e, rağbet etmiş. Fakat sonuç itibariyle <gülüyor> Selçuklu Sultanlarından Tuğrul Bey Mutezile düşüncesini desteklemiş olsa bile Abbasiler dönemindeki gibi böyle bir yaygınlık ve böyle bir ilerleme göstermedi. Ondan sonra da pek siyasi olarak mezhep adına bir şeyini tarihin içerisindeki seyrini göremiyoruz kardeşler. Peki Mutezile'nin Temel prensipleri ne? Bakın kardeşler Mu'tezile'de temel beş tane esas var Usulü hamse denir bunlara Not alan kardeşler bunları alsınlar Mu'tezile'yi Diğerlerinden ayıran ve genelde Üzerine durdukları Ve kendilerini başkalarından Ayıran bir özellik olarak zikrettikleri Beş tane temel Prensipleri var Bunlara usulü hamse derler kardeşler Mu'tezile'ler Usulü hamse Beş temel esastır. Bunlardan biri, adına bakın tevhiddir. Birinin adı tevhid. Ya diyeceksiniz ki, tevhitte problem mi var? Yani biz de tevhid diyoruz. Allah Azze ve Celle bize tevhid diyor, öldürmesi için Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ama Muhtezilen tevhidi, Ehl-i Sünnet'in tevhidine pek benzemiyor kardeşler. Çünkü Muhtezilenin tevhidinden kasıt evvela, Allah'ın iki tane önemli sıfatı vardır. Birlik ve ezeli olması. Allah'ın sıfatlarını kabul ederler. Fakat bu sıfatlara Allah'ın zatının dışında bir varlık hakkı tanımazlar. Dolayısıyla mutezileler Allah'a isim verirken sıfatlarının hepsini reddederler. Yani mesela Allah alim midir? Evet Allah alimdir derler. Peki Allah'ın ilim sıfatı var mıdır? Yoktur derler. Sadece alim deriz. İlmi olmaksızın alayımdir görmek sizin görendir Bilici bilmek sizin bilendir yani sıfatın hepsini reddederler Çünkü derler ki sıfatlar yer ve zamana göre değişir isimler ise bakidir Dolayısıyla sıfatlar Allah'a verildiği zaman farklı farklı, Ardı arkasına gelen özellikler akla gelir ve bunlar da farklı farklı ilahlar anlamına gelir. Dolayısıyla Allah birdir, dolayısıyla sıfatların hepsini reddederler. Bu bağlamda onların anladığı tevhid sonuç itibariyle nedir? Onların anladığı tevhid Allah'ın sadece varlığında bir olmasıdır. Sıfatlarını reddederler, onların tevhidlerinden kasıt sonuç itibariyle budur. Sadece ezeli olması ve hiçbir şekilde sıfatının olmaması, farklı sıfatlar alarak tekrar etmemesi ve farklı ilahlar düşüncesinin olmaması demektir. Onların anladığı tevhitten kasıt budur. Bu birinci temel prensipleri kardeşler. İkinci temel prensipler nedir biliyor musunuz mutezilenin? Mutezilenin ikinci temel prensipleri bakın adalettir. El adl derler. Adalet. Peki ne kastederler bundan? Adaletten kasıtları nedir kardeşler? Adaletten kasıtları şudur. Eğer ki Allah Azze ve Celle insanların kaderini çizerse, insanların kaderini çizerse, sonuç itibariyle kimisini şerre yönlendirmiş, kimisini hayra yönlendirmiş olur ki, bu Allah'ın ne ile bağdaşmaz kardeşler? Adaletiyle bağdaşmaz derler. Allah'ın adaletiyle bağdaşmayacağı için Allah kullarının fiilini zaten yaratıcı değildir. O yüzden insan kendi fiillerini kendisi yaratır. Bakın el-Adil'den kasıtları neymiş? Ha işte bu kaderi dediğimiz hususu. Yoksa adalet ismi güzel de içeriği bu onlarda. Allah'ın adalet adaletinin gereğidir derler. Allah'ın adaletinin gereği olarak Allah kulların fiillerini yaratmamıştır. Kulların fiillerini kullar kendileri yaratır derler. Bu Allah'ın adaletiyle bağdaşmaz derler. Çünkü Allah en adil olandır derler. Dolayısıyla kul kendi filini kendi yaratır derler. Bu ikincisi. Üçüncüsü ne kardeşler? Üçüncüsü vaat ve vait. Yani bunların kasıt nedir? Arapçada kardeşler vaat bir kimseye, Hayırlı bir karşılık olarak vaat ettiğiniz şeylere vaat denir Bir kimseye ceza olarak cezalandırma adına vaat ettiğiniz, belirttiğiniz şeylere de vaid ismi verilir Yani mesela Allah Azze ve Celle şu iyiliğinizden dolayı Allah size cenneti vaat etmiştir Dolayısıyla cennet vaattır Allah şu kötülüğü yapana azap edecektir denildiği zaman. azap nedir? Azap vaiddir o yüzden vaat ve vaidin böyle bir özelliği vardır Arapçada. Vaat iyi olarak, güzel bir karşılık olarak kula vaat edilen şeydir, karşılıktır. Vaid ise cezalandırma adına belirtilendir. Peki, mutezile, el vaadu vel vaid derken, yani iyi amellerde bulunanların mükafatlandırılması, kötü amellerde bulunanların cezalandırılması. Bunu bu şekilde açabiliriz. Mutlayan kardeşler bu şekilde alabilirler. Vaat ve vaid ney? İyi amelde bulunanların mükafatı, kötü amelde bulunanların cezalandırılması. Derler ki Allah nasıl ki adilse, iyi amel, bir kimse iyi amel yapmışsa mutlaka karşılığını görmeli ve bir kimse kötü amel yapmışsa mutlaka cezasını çekmelidir. Bakın mutlaka derler. Bu Allah'ın adaletinin gereğidir. Halbuki biz ehl-i sünnet ve cemaat olarak Allah Azze ve Celle'nin adaletinden ona iman ettiğimiz gibi Allahu Teala'nın hikmetinden de biz sorgu olmayacağını, Allahu Teala'nın hikmetle hüküm verdiğini, Allahu Teala'nın mağfiret olduğunu, bunların hepsini kabul ediyoruz. O yüzden muteziliğe göre bir kimse günah işlemişse mutlaka cezasını çekmeli, iyilik yapmışsa mutlaka karşılığını görmelidir. İşte el vaadu vel vaid iyilik edene mükafat, kötülük edene cezadan kasıt budur. Dolayısıyla muteziliğe göre peygamberin şefaati var mıdır kardeşler? Olabilir mi böyle bir şey? Olamaz değil mi? Şefaat dediğin şey nedir? Rabbimiz Tebarek ve Teala'nın rahmet etmesi kulunun günahlarını bağışlaması demektir. Ve Allah-u Teala bir kuluna şefaat ettirerek, onu da şereflendirerek ne yapar? Bir kulunu bağışlar. Mu'tezile hayırdır. Bu Allah'ın adaletine tersdirdir. Allah'ın adaletine tersdirdir. Vaat ve va'id işte bunun içindir kardeşler. O yüzden mu'tezile İyi ameleden mutlaka mükafatlandırılacak, kötü ameleden de mutlaka cezalandırılacak derler. Bunun ötesi olmaz, bu Allah'ın adaletin gereği derler ve temel prensip olarak kendilerini diğerlerine ayırdıkları diğer bir özellik, üçüncü özellikler nedir? İşte budur kardeşler. Bu sebepten dolayı da onlar şefaati dahil, bunu hepsini reddederler. Halbuki ehl-i sünnet ve cemaatin Kur'an'dan apaçık deliller Rabbimizin ifadeleri vardır. Rabbimiz ne diyor? يَاوْفِرْ لَكُمْ Allah sizin günahlarınızı affetsin, bağışlasın. Ey iman edenler şöyle yapın ki yukeffir ankum seyyiatukum Allah sizin günahlarınızı silsin. Yine ayetinde Allahu Teala diyor ki şirkin dışında dilediğini dilediğimi bağış affederim. Yine Allahu Teala başka bir ayetinde diyor ki innel hasenat yuzi Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri siler götürür diyor. Mutezile'ye göre hayır iyilik mutlaka karşılık görmeli, kötülük mutlaka karşılık görmeli. Halbuki Allahu Teala iyilikler kötülükleri siler götürür diyor. Yine Allahu Teala la teqnutu ey kullarım Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. İnne Allah yagfuru zunube cemia. Allah günahların hepsini affeder diyor. Mutezile bunların hepsini reddediyor. Mutezile hayır diyor. İyilik yapan Allah'ın adaleti gereği mutlaka mükafat, kötülük yapana mutlaka ceza görmeli. Dördüncüsü ney kardeşler? Dördüncüsü el menzile beyne'l menzileteyn. El menzile Beynel menzile yani bu ne demek ki? İki yer arasında bir yer İki yer arasında bir yer anlamına gelir Dediğimiz gibi Mu'teziliye göre kardeşler O düşüncede olanlara göre Büyük günah işleyen kişi Dünyadayken fasıktır Müslüman değildir ama kafir de denmez Ona fasıh denir Müslüman da denmez Mümin de denmez Kafir de denmez Hiçbir şey denmez ona fâsık denir sadece. Ahirette ise ebedi cehennemliktir derler. Yani dünyadayken iki yer arasında bir yer. Ne Müslüman ne kafir. İkisinin arası derler işte. Dolayısıyla burada ne var? Sonuç itibariyle Mu'tezila'nın el menziletü beyn el menzileten dediğimiz zaten Vasır bin Atar'ın Hasan el ayrılmış olduğu husus olarak da onlar bu düşünceye ne yaparlar? Bu düşünceye giderler. Beşincisi ney kardeşler? Ta ki vaktinizi fazla almayayım diye inşallah uzatmayayım. Beşincisi de emri bil maruf nehyi anil münker. Emri bil mağruf nehyi anil münker. Bu da, bu da bildiğimiz bir bir kaide. Yani Allah Azze ve Celle mü'minlere emretmiş olduğu bir farz. Ama bundan mutezile neyi kasteder kardeşler? Mutezile bundan yukarıdaki bahsetmiş olduğu dört tane işte bu usulü hamsenin yerine getirilmiş olması adına çalışmak usulü hamsenin inşası için mücadele etmek ve usulü hamseye uymayan düşünceleri ve kişileri saf dışı bırakmak için çaba gösterilmiş olmasına da emr-i bil mağruh-i münker derler o yüzden adamlar bu düşünceleriyle Ehli Sünnet'e İmam Ahmet bin Hanbel gibi diğerlerine siz Allah'ı yarattıklarına benzeten müşebbihen mücessimesiniz diye yüklenirken Emr-i ve Nehyan'ın Münker adına ehli Sünnet'in en güzide önderlerine bunlar işkence ederdiler. Emr-i Bilmağruf, Nehyan'ın Münker adına işte me'mun ne yapıyordu? Yaptığı zulümleri hoş görüyordu. Çünkü bunu Allah için yaptığını söylüyordu. Dolayısıyla Mu'tezilen'in Emr-i Bilmağruf, Nehyan'ın Münker'den kastı ne kardeşler? İşte toplumda hak ve adaletin sağlanmış olması lazım ve bunun olması için de bu usulü hamse dediğimiz gerçeklerin insanlara anlatılmış olması gerekir. Bu da mutezilerin beş tane temel prensibidir. Diğer konulardaki, diğer düşüncelerini Allah nasip ederse inşallah kardeşler ne yapacağız? Sonraki derslerde gerektiği yerde inşallah ifade edeceğiz ama mutezileyi de inşallah bu şekilde aktarmış olalım kardeşler. Dolayısıyla bugün mutezileden doğrudan beslenenler mesela kimler var? İşte Rafizilerin imami kolu doğrudan mutezilelerden beslenmiştir. Yine zeydiye kolu, yine e, haricilerin ibadiyye kolu döneminde ve akıllarına uyanlar, akılcılar, Kur'an bize yeter diyenler bunlar mutezileden beslenen fırkalardır ki Allahu Teala bizlere de onlara da hidayet etsin, Allahu Teala bizlere onların fitnelerinden emin eylesin. Dediğimiz gibi bu da inşallah muteziledir. Ve bugün Allah'ın izniyle mut, e, kelam, kelami fırkalardan ne yaptı kardeşler? Cehmiye ve mutezileyi işledik. İnşallah ben anlatabilmişimdir, siz de anlayabilmişsinizdir. Allah nasip ederse bir sonraki derse küllabiye, eşariye ve maturidiye mezheplerini işlemeye gayret edeceğiz. Artık bir derse yasıldıracağız, yasıldırmayacağız. Daha sonra, daha sonra ileriki derslerde Ehli sünnetin bunlarla olan mücadelesi ve bunların reddiyelerine, bunların düşüncelerine Kur'an ve sünnet dışında vermiş olduğu cevapları işleyerek inşallah devam edeceğiz. Allah-u Teala beni de sizi de inşallah ilim olarak arttırsın. Allah-u Teala ilmiyle amir olan kullarından eylesin. Allah-u Teala beni de sizleri de inşallah hayırlarda kılsın. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Ve ahir-i davana enilhamdülillahi rabbil alemin.